Zahir yıkayacaksın, batında şöyle abdest alacaksın iç aleminde. Ya Rabbi ayağımı kötü yerlere, senin razı olmadığın yerlere dolaştırma Ya Rabbi. Ayağımı sırattan sürtme Ya Rabbi. İslam'dan ayağımı kaydırma. Cehennem üstüne gerilen sıratın ayağımı kaydırma Ya Rabbi. Cehennem üzerine gerilen sırat, İslam dinidir. Sırat-ı müstakindir. Hablullah'tır, Allah'ın ipidir. Kim İslam'a tutunduysa sıkı sıkı, yani emirlerine itaat severek, nehirlerinden Allah'tan korkarak işnaf kaçarsa yasaklarından o adam sıralatın üstündedir, ayağı kaymaz onun. İslam'ın evveli bu aleme ipin ucuz tutunmuş. kim o ipi tutulursa Abdullah'a, Allah'ın yoluna o ipinle hayati hak rızasına cennete çıkar.